A'amdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim günümüzü, programımızı mübarek eylesin. Hayırlara vesile kılsın, tesirini halk eylesin. Bizleri... İhlastan, istikametten ayırmasın inşallah. Sizlerle biraz hasbihal edelim diye geldik. Ee, i̇nşallah Rabbimizin razı olacağı bakıyat salihat kapsamında güzellikleri yakalamayı, yaşamayı Rabbim bizlere nasip eder, kolaylaştırır. Belki paylaşılacak çok şey var. Ama ben özellikle kulluk ekseninde sahih bir kulluk. Yarın Rabbimize gittiğimizde mahcup olmayacağımız, mahkum kalmayacağımız bir kulluk zeminini nasıl yakalayabiliriz, nasıl sürdürebiliriz, nasıl sağlamlaştırabiliriz? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Sorumluluklarımız var. Allah Azze ve Celle'nin bize teklifi var. Bu teklifle mükellef olmuşuz. Arzın halifesi olma, liyakatini, ehliyetini, şerefini Rabbimiz bizlere lütfetmiş. Geriye bunun hakkını vermek kalıyor. İşte bunun hakkını nasıl vereceğiz? Böylesi ciddi bir görevle karşı karşıyayız. Bugün bir mümin olarak, kaygan bir zeminde, sıkıntılı bir zamanda kimlik aşınmalarına, şahsiyet yozlaşmalarına, kişilik erimelerine karşı duruşumuzu nasıl güçlendireceğiz ve güzelleştireceğiz sorusu önümüzde duruyor. Zamanımız sınırlı olduğu için bu sorunun cevabını bugün 5 ayeti kerimeyi Öne çıkararak Toparlamaya çalışacağım Ve sözü daha fazla uzatmadan Bu beş ayet-i kerime ile Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği İnşallah yarın Huzuruna gittiğimizde Şu müjdeye mazhar Olabilecek Bir seviyeyi Yakalarız Estaizu billah e yettöhen nefsul mutma inne İci ile Rabbik radıya temmardıya Fedlifidi veli cenneti Ey itminane ermiş olan nefs Dön Rabbine Rabbin senden razı Sen ondan razı olduğun halde dönüver. Giriver, giriver kullarımın arasına, gir cennetime, şerefine, nimetine mazhar olmak için ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. Kulluğun zedelenmemesi lazım, kulluğun kirlenmemesi lazım, kulluğun parçalanmaması gerekir. İşte bunun sağlamasını ne ile yapacağız? 5 ayet-i kerime ile. Bugünkü konuyu biraz toparlamaya çalışacağım. Hemen izninizle ilk ayetle başlamak istiyorum. 1. Haç Suresi ayet 74. Estağfirullah. Ma قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّا Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Belki Allah'ın varlığını, yaratıcılığını, büyüklüğünü, azametini kabul ettiler. İman ettiklerini de söylediler. Ancak Allah'ı gereği gibi bilemediler. La ilahe illallah'ın hakkını veremediler. Halık Allah dediler, Rezzak Allah dediler, Hakim Allah dediler. Ancak kabul ettikleri bu Allah'a nasıl bir teslimiyet göstereceklerini, nasıl bir tevekkül üzerinde olacaklarını, nasıl bir ubudiyeti sürdüreceklerinin gereğini yerine getirmediler, hakkını vermediler. Anlıyoruz ki mesele sadece Allah'ı kabul etmek, iman etmek değil. Hakka kadri. Allah'ı gereği gibi takdir etmek. Bugün de Allah diyen çok. iman iddiasına bulunan, alabildiğine çok. Kendini İslam'a nispet edenlerin haddi hesabı yok. Ancak sorduğunuz zaman nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Sıkıntı orada başlıyor. Yani bugün insanların Allah tasavvurunda sorunlar var. İnsanların kabul ettikleri, iman ettikleri Allah gerçekten vahiden Kur'an ve sünnetin belirlediği, tarif ettiği bir Allah tasavvuru mu? Yoksa bir şekilde daraltılan, vicdanlara itilen, gökyüzüne itilen, ya da hayatın bir takım alanlarının dışında tutulan bir Allah mı? Bunlar üzerinde ciddi ciddi durmamız gerekiyor. Yani bugün Allah'ı kabul edenlerin Allah'la sorunları var. Allah'la kriz yaşadıklarını farkında bile değiller. İşte problem biraz da buradan kaynaklanıyor. Nasıl bir Allah'a iman ettiklerinin ne kadar farkında insanlar? Bunun üzerinde önemli durmamız lazım. Bu sıkıntıyı aşabilmenin yolları üzerinde ciddi bir şekilde eğilmemiz lazım. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geldiği toplumda da bir şekilde Allah inancı vardı. Ancak Allah inancının nasıl şirke dönüştürüldüğünü de görmekteyiz. Bugün farklı bir şekilde Allah'ı kabul eden ama Allah'ı gereği gibi önemsemeyen, Allah'ı ciddiye almayan, Allah'ı öne çıkarmayan, Allah'la ilişkilerini belli zamanlara, belli mekanlarla sınırlama gibi bir yamge düşenlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu bakımdan özellikle altını çizdiğimiz husus şu, Allah'ı hakka kadri, gereği gibi Allah'ın kadrini, kıymetini bilmek, Allah Bizden nasıl bir ilgi, teslimiyet istiyorsa, kulluk istiyorsa, bunu Allah'a arz edebilmek, uluhiyetin hakkını vermek, rububiyetin hakkını vermek ve ubudiyetimizi sağlam bir zeminde sürdürmek zorunluluyor, bizi karşı karşıya bırakıyor. Buna yöneldiğimiz zaman şirksiz, şeksiz, şüphesiz, nifaksız bir tevhid inancı, tevhidin hakkını vermek. Tevhidin hayata yansıması üzerinde yoğunlaşmak, eğer tevhid sosyalleşmiyorsa, hayatı topyekun kuşatmıyorsa, sadece kabul planında, temenni planında bir tevhid düşüncesi, hayatın akışına, seyrine müdahale etmedikten sonra, amaç hasıl olmuyor, kulluk gerçek anlamıyla gerçekleşmiyor demektir. Bu bakımdan, şunu özellikle ifade etmek isterim. Müslüman canının istediği gibi yaşayamaz. Rabbinin istediği gibi yaşamak mecburiyetindedir. Müslüman her şeyi Allah'ın onayına sunmak zorundadır. Allah Azze Celle'nin tasvip etmediği, tasdik etmediği hiçbir şey bizim kabulümüz olamaz. Hiçbir şeyi benimseyemeyiz, hiçbir şeyi savunamayız, hiçbir şeyin arkasında duramayız. Allah'a rağmen hiçbir tercihe gidemeyiz. Allah'tan ayrı, Allah'tan gayrı hiçbir teklifimiz, talebimiz, arzumuz, isteğimiz olamaz. Ki bunu tekrar ediyorum. Özellikle nasıl hakkını vermek lazım? Ma kadarullaha hakka kadri ayetinde de ifade edildiği gibi, Mesele sadece Allah'ı kabul etmek, sıfatlarını, yetkilerini bilmek değil, bunun hakkını vermen noktasında yükümlülüğümüzün, sorumluluğumuzun farkında olmamız lazım. İki, ikinci ayetimiz, Alimran Suresi 102. ayet. Yine çok iyi bildiğiniz bir ayet. Estağfirullah. İman edenlere yönelik bir uyarı geliyor. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukati. Ey iman edenler nasıl bir ittika ile nasıl bir takva ile Allah'tan çekinmek, korkmak, yönelmek gerekiyorsa ittikanın hakkını verin, takvanın hakkını verin. Birinci ayet tevhidin hakkını verin. ikinci ayet takvanın hakkını verin. Tevhidi takva ile koruma altına almadığınız zaman, tevhidin de hakkını veremezsiniz, takvanın da hakkını veremezsiniz. O zaman takva üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Hakka tuqati. Sadece takva istemiyor, takvanın hakkını vermezsiniz. Allah Azze ve Celle çok iyi biliyor. Gün gelecek, takvan içi boşalacak kavramlarımız ters yüz edilecek, birçok kavram kundaklanacak ve nitekim bugün takva nelere çağrışım yapıyor? İhlas denilince zihinlerde nelere çağrışım yapıyor? Maalesef ihlas üzerinden ihlası nasıl kirletildiğini, çarpıtıldığını gördük. Takvanın da sadece bazı kesimlere tahsis edildiğini gördük. Bu yanlışlara ve yangılara karşı Özellikle takvanın da hakkını vermemiz bizden isteniyor. O halde takva nedir? Takva ile ilgili belki alabildiğine geniş anlam zenginlikleriyle tariflerle karşılaşabilirsiniz. Ama ben özellikle kısa bir şekilde birkaç şeye değinmek istiyorum. Takva. Allah'a karşı dürüst olmak. Samimi olmak. Ciddi olmak. Allah'ı önemsemek. Allah'ı gündemden hiç düşürmemek. Sürekli Allah'la ilgili olmak. Sürekli Allah'a odaklanmak. Sürekli Allah'a adayış bilinci içerisinde hareket etmek. Yani Allah'tan kopuk bir hayat. Allah'a mesafe koymamak. Asla ve asla Allah'la aramıza uçurumların duvarların girmesine müsaade etmemek. Takva. Allah'ın dur dediği yerde durmaktır. Ol dediği gibi olmaktır. Öl dediği gibi ölebilmektir. Takva İslam'ı pür dikkat yaşamaktır. Takva özellikle takvayı sağlam bir zeminde yürütebilmek için şu dört kelimenin de hakkını verebilmektir. Bir kişi kendini bilecek. İki Rabbini bilecek. Üç haddini bilecek, dört hesabını bilecek. İşte bu bilgi ile Allah Azze ve Celle'ye karşı konumunu, durumunu, sorumluluğunu idrak ettiği zaman muttakilerden olabilme imkanı elde edecektir. Hı hı. Evet, evet, evet. Yani itici bir korku değil. Mesela şöyle ifade edeyim: ee, Anneniz babanız sizi seviyor. Onların sevgisini kaybetme korkusu. Ya o sevgiyi kaybedersem hassasiyetiyle hareket etmek. Ya Allah'ın rızasını kaybedersem. Allah Azze ve Celle'nin öfkesini üstüme çekersem hassasiyet ile hareket etmek. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Hakka kadrihten sonra hakka tukati takvan hakkını vermek. Ve bugün dikkat ediniz. İslami bilgi, kültür, düşünce noktasında alabildiğine bir zenginlik var. Ama gittikçe içi boşalan bir dindarlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Dindarlık, bir takım şekilci, görüntü, görsel karelerle sadece iş geçiştirilir duruma gelmiştir. Bu noktadan müdahil olmak ve bunun içini doldurabilme noktasında hangi hassasiyetlerle hareket etmemiz gerektiğini çok iyi idrak etmemiz lazım ve bunun üzerinde hassasiyet göstermemiz lazım. İşte tekrar ifade ediyorum. Takva Allah'la barışık olmaktır. Takva Allah'a bağımlı olmaktır. Takva Allah'la birlikte olmaktır. Tevhid Allah'ı birlemektir. Takva birlediğimiz Allah ile birlikte olabilme becerisini gösterebilmektir. Bu anlamda... Allah'ı birleyip de Allah'a uzak düşenlerin sayısı ne de çok. Haddi hesabı yok yani. İşte Allah'la birlikte olma erdemini, seviyesini yakalayabilme hassasiyetiyle çırpınan, çırpınmak ve bu hassasiyet ile kendini geliştirmek ve geleceğe hazırlamak. Sürekli Allah Azze ve Celle karşı virüslüğümüzü, sadakatimizi, ciddiyetimizi, sorumluluk bilincimizi, ona yönelişimizi, yakarışımızı kalıcı kılma hassasiyetine de takva diyoruz. Zaman zaman şöyle düşünmüşümdür. Belki sizin de aklınıza bu soru çok gelmiştir. Her birimizin İslam için bir çabası, bir gayreti var ama şu soru bize meşgul et, eder. Acaba Allah katında benim durumum nedir, seviyem nedir, konumum nedir? Doğrusu beni de çok meşgul eden bir soru idi. Fakat süreç içerisinde bir hadisi şerife rastladım. Bu hadisi şerif zihnimdeki soruyu giderdi. Cevabını buldum. Hadis şerif şu sizinle paylaşayım. Hazreti Cabir'den rivayet ediliyor. Men أحب أن يعلم ma لها عند azza عز وجل Faliyandur <Gülüyor> Malilayi Azza ve Jalla Bir kul, bir kişi Allah katındaki durumunu, derecesini, seviyesini bilmek istiyorsa, acaba Allah kanda durum nedir? Benim halim nedir? Allah kanda benim Müslümanlığımın kadro kıymeti nedir? Merak ediyorsa, o kul, o kişi kendi yanında Allah'a verdiği değere baksın. Allah katındaki değerini merak eden kendisi Allah'a ne kadar değer veriyor ona bak sen. Fe inna Allah tebaraka ve teala azza ve cel yunzilul abde minhu haythu anzalahul abdu min Allah kulunu kulunun kendisini indirdiği seviyeye indirir. Siz hangi seviyede Allah'la ilgiliseniz Allah da size o seviyede ilgilidir. Sizin yanınızda O ne ise O'nun yanında da siz olsunuz. Siz O'nu ne kadar önemsiyorsanız Allah da size o kadar önemser. Siz O'na ne kadar değer veriyorsanız O da size o kadar değer verir. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Siz Allah'a hatırlayın ki Allah da sizi hatırlasın. Siz Allah'a anınız ki Allah da sizi ansın. اِنْتَنْسُرُ yansurkun. Siz Allah'a yardım ediniz ki Allah'ın davasına yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Radiyallahu anhum ve radu'an Siz Allah'tan razı olursanız Allah da sizden razı olur. Nesullaha fenesiyehum Siz Allah'ı unutursanız Allah katında unutulanlardan, mahrum kalanlardan olursunuz. Sizin gündeminizde Allah kaçıncı sırada ise Allah'ın gündeminde de sizin sıranız, seviyeniz, dereceniz, yeriniz ancak odur. Bu bakımdan Allah'a olan ilgimizi sürekli sorgulamamız lazım. Allah'a olan ilgimizin hayatımız üzerindeki etkilerine, sonuçlarına bakmamız lazım. Hayatın rotasını belirleyen Allah mı? Hayatın merkezinde Allah var mı, yok mu? Hayatın kıyısında sadece mabette, mescitte, medresede ilgilendiğimiz bir Allah değil. Hayatın tüm safhalarında ve sahalarında belirleyici olan Allah azze ve celle. Her an hayat üzerinde ağırlığı etkinliği olan bir Allah'la karşı karşıya olduğumuzu unutmayacağız. Bu bakımdan içinde yaşadığımız modern zamanlarda Allah'ı vicdanlara itmek isteyen, mabetlere itmek isteyen, gökyüzüne itmek isteyen ağırlıklara karşı topyekün Allah'a, hayata Allah'a arz etmek, Allah'a alan belirleyenlere şunu söylemek kimsenin haddine değildir Allah'a alan belirlemek. Bizim için bizim için hayatın her safası ve sahası Allah azze ve Celle'nin tasarrufundadır. O nedirse o olur. Ondan ayrı gayrı hiçbir düşüncemiz, iddiamız, teşebbüsümüz olamaz. İşte bu gerçeklikle yola çıkmak ve buna göre hareket etmek. 3. 3. ayetimiz de şu ve cahidu filllahi Hakka cihadi Hac Suresi ayet 78 Allah yolunda hakkıyla cihad etsinler Demek ki dördüncü keli üçüncü kelimemiz Hakka cihai Hakka kadri Hakka tukati Hakka cihai cihadın hakkını vermek İman ettiğimiz Allah takva ile yakınlaştığımız Allah. Bu yakınlığımızı, bu ilgimizi cihatla sağlamlaştırmamız lazım, cihatla koruma altına almamız lazım. Yani cihatsız bir tevhid kalıcı değildir. Cihatsız bir hayat meşruiyetinin makbuliyetini uzun süreli sürdüremez ve koruyamaz. Dolayısıyla mesele cihat temelinde Muhkemleşmesi gerekiyor, sağlamlaşması gerekiyor. Ancak cihadın hakkını verin diyor. Allah Azze ve Celle şunu biliyor. Gün gelecek cihadın nasıl istismar edileceğini, içinin boşalacağını, cihad adına ne yanlışlıkların ne çarpıklıkların yaşanacağını Allah en iyi bilen değil midir yani? Bundan dolayı hakka cihadi ediyor. Cihadın sadece sloganlarıyla zaman öldürmeyiniz. Sadece cihad dersleriyle, cihad ayetlerini, hadislerini okumakla, cihadla ilgili gazveleri efendime söyleyeyim, sahneleri takılı kalıp da cihatsız bir hayatı içselleştirerek cihadın hakkını vermiş olamazsınız. Hayat iman ve cihadsa. Bu cihadı da içini doldurmak lazım. Ve her birimiz cihat noktasındaki sorumluluğumuzu, görevimizi idrak etmemiz lazım. Maalesef bugün özellikle 11 Eylül'den sonra 28 Şubat'tan sonra Müslüman kesimlerin gündeminde cihat gittikçe sessiz ve sedasız bir şekilde gündemin gerilerine doğru kaymaya başladı cihatla ilgili vurgular zayıflamaya başladı. Cihat şuuru, şehadet bilinci körelmeye başladı. Ama elhamdülillah son yıllarda İslam dünyasındaki diriliş hareketleri, kıyam hareketleri yeniden gündemimize almayı gerekli kılıyor. Fakat bir şeyi çok dikkat edeceğiz. İsminin cihat olması yetmiyor. İçinin, özünün cihat olması. Ya da bizim ismimizin Mücahit, cihat, cahit olması da yetmiyor. Kendimiz cihata nerede duruyoruz buna bakmamız lazım. Ya da bu anlamdaki bir takım cihat söylemleriyle geliştirmek, vurgu yapmak da yetmiyor. Allah Azze ve Celle bizzat kendi cihadımıza bakacak. Allah yolunda ayaklarımızın tozlanıp tozlanmadığına bakacaktır. Peki bununla ilgili ne söylenecektir? Özellikle emperyalistler cihadı şimdi terörle özdeşleştirerek bizi cihat bilincinden koparmaya çalışıyorlar. Fundamentalizm ve İslamofobi vurgularıyla cihadı ümmetin nesillerinin belleğinden silinmesi için çabalı ve ılımlı bir İslam projesini bizlere dayatıyorlar. İşte bu noktada Süreç ne olursa olsun kıyamete kadar cihat devam edecektir. Ama hakkını vermek hakka cihadi. Fakat bir şeye daha parmak basayım. Cihatla cinayeti karıştırmayacağız. Eğer birileri işledikleri cinayetlere cihat diyorlarsa onlara da pirin vermeyeceğiz. Yani Gerçekten ne cihattır ne değildir. İlahi kelimetullah davası için yapılan. Sadece ve sadece Allah yolunda ve Allah rızası için eylemlerin, çabaların, cehidlerin, gayretlerin bütününe cihat diyoruz. Bir de cihadı sadece savaşla daraltmamak lazım. Çünkü ilk çağrışın bakıyorsunuz ki ona yapıyor. Cihadın kapsam alanını tüm özellikleriyle, güzellikleriyle ne yapmak lazım? Ele almak lazım. İşte bu noktada cahi o ya Hakka cihati cihadın hakkını verenlerden bahsediyor anlıyoruz ki bir şeyin kabul etmek yetmiyor hakkını vermek bizlere düşüyor şöyle bir soru gelebilir Peki hocam içinde yaşadığımız şu Türkiye şartlarında bizim cihadımız ne olacak nasıl yapacağız nasıl mücahit olacağız Sizlere Furkan suresi 52. ayeti hatırlatmak isterim. Furkan suresi biliyorsunuz Mekke bir suredir. Yani Mekke'de inen bir suredir. Bakalım Mekke bir sure bizlere neyi anlatıyor? Estağfirullah. tu'ti'il <gülüyor> تُتِعِ ve وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Sakın kafirlere uyma, tabi olma, onlarla büyük bir cihat ile cihat et. Mekke döneminde büyük bir cihattan bahsediyor değil mi yani? Henüz daha kıtal, ayetleri inmemiş, izni çıkmamış. Bildiğimiz silahlı cihadın öne açılmamış ama Mekke'de cihaden adam bahsediyor. Tefsirlere baktığınız zaman bu, ne anlama geldiği anlaşılıyor. Mekke dönemindeki büyük cihat, Kur'an'la cihat. Vahyin anlaşılması için, vahiyle yeni nesillerin inşası için, kimliklerin, kişiliklerin netleşmesi için verilen mücadeleye, davet ve tebliğ çalışmalarına, tevhid mücadelesine büyük cihat ismini veriyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartların mücahide olmak durumundayız. Toplumun dönüşümü için, nesillerin İslamlaşması için, İslami bir şahsiyet kazanması için yapılan tüm çabaları cihat kapsamında alıyoruz. Çünkü sadece kılıçla cihat değil, dille cihat, eğitimle cihat, malla cihat, kültürle cihat... Siyasi cihat, tüm cihat boyutları önümüze çıkıveriyor. Dört. Dördüncü ayetimize geçiyoruz. Bakara suresi ayet 121. Estaizu billah. Ellezîne âteynehumul kitabe yetlûnehu haqqa tilâvetih. Kendilerine kitap verdiklerimiz kitabı hakkı ile tilavet ederler. Dördüncüsü neymiş? Hakka tilaveti. O zaman cihadın hakkını verdikten sonra kitabın da hakkını vermek gerekiyor. Sadece kitabın hafızı olmak yetmiyor. Kitabın garisi olmak yetmiyor. Kitabın Muallimi müderrisi olmak da yetmiyor. Hakka tilaveti. Kitabı hatmetmiş olabilirsiniz, hıfzetmiş de olabilirsiniz. Tecvid, tecvidini, hurufu, meharicini, hatta tefsirini de halletmiş olabilirsiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hakka tilavetin hakkını verdim anlamına gelmiyor. O zaman şimdi kendimize sormamız lazım. Hakka tilaveti. Yani şöyle diyebilirdi. Onlar kitabı tilavet ederler demiyor. Hakka tilaveti. Eğer sadece okumak olsaydı, hakkayı eklememesi lazımdı. Anlıyoruz ki kitabı tilavet etmek, okuyup geçmek değil. Okuyup üzerinde durmak. Okuyup yoğunlaşmak okuyup hayata taşımak, okuyup hayata yansıtmak, okuyup onunla bütünleşmek, okuyup onunla kendini yeniden kurmak, yeniden korumak, yeniden kurtarmak anlamına geliyor. Yeniden inşa işlemine tilavet deniliyor. Ve nitekim, Mekke döneminde Kur'an'ı tilavet edenler o kitapla şekilleniyorlardı. Yeni bir perspektif, yeni bir yol haritası, yeni bir yaşam biçimi, yeni bir dünya görüşü hemen devreye giriyordu. İşte o zaman hakka tilaveti üzerinde de durmamız lazım. Kitaba hakkıyla tilavet ederler. Bugün elhamdülillah memlekette Kur'an okuyanların sayısı hızla artıyor. Kur'an kursları, imam hatipler, hafızlık kursları, işte medreseler, ilahiyatlar, camiler, yaz kursları alabildiğine belki de umutlarımızı yeşertecek, yüzümüzü güldürecek, gelecekle ilgili beklentilerimizi daha bir besleyecek güzellikler var. Ama ben hep düşünürüm. Allah'ın kitabının bu kadar çok okunduğu bir ülke ama Allah'ın kitabında gittikçe uzaklaşan bir toplum ve karşıma çıkan sonuç hakta tilavetinin hakkını vermemekten kaynaklanan bir çelişkiyle. Ve diyorum ki hafızamızdaki Kur'an bizim için kurtarıcı olmayacak hayatımızdaki Kur'an bizim için kurtarıcı olacak. Ve hemen soruyorum Kur'an hayatımızın neresinde ne kadar içinde? Kitabı hayatın eksenine, merkezine oturtabildik mi? Hayatın akışına müdahale eden bir tilavet, bir kıraat mümkün mü değil mi? Hani Aliye İzzet Bego için dediği gibi, bu kitap edebiyat kitabı değil, hayat kitabıdır. O zaman sorgulamamız gerekiyor. Gerçekten hayat kitabı olan, bu kitap hayatımızın neresinde, ne kadar içinde sorusuyla karşı karşıya. Dolayısıyla kitabın hakkını verebilmek, kitabı hayatlaştırmayla, yani kitaba ile. Zaten insanların Kur'an'a muhatap oluş biçimine göre üç türlü Kur'an vardır. Bir, Kur'an-ı Samit, suskun Kur'an. Kendisine hürmet edilen, teberrüken dokunulan, Herkesin saygı gösterdiği, evlerinde itina ile korudukları suskun Kur'an. Güzel hatlarla yazılmış ve bekleyen Kur'an. İki Kur'anın natık, konuşan Kur'an. Güzel hafızlar, karilerin ağzıyla çok güzel seslendirilen ve onunla Kur'an ziyafetleri gerçekleşen, hatimler tefsirlerle sürdürülen natık, konuşan Kur'an tecvidi, talimi, tedrisi, tefsiri yerli yerince devam ediyor. 3. Kur'an'ım şahas. Şahıslaşmış Kur'an. Ete kemiğe bürünmüş Kur'an. Vahyin vücut bulmasıyla devreye giren Kur'an. Yani yürüyen Kur'an. Bugün yürüyen Kur'an kim der derseniz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıktı. Dolayısıyla dördüncü ayette de şunu vurgulamak istiyorum. Sadırlardaki ayetlerin, satırlardaki ayetlerin hayata geçmesi lazım. Yüreklerdeki Kur'an'ın yürürlüğe girmesi lazım. Kur'an'ın bu anlamda iniş süreci devam ediyor. Kur'an indi. Oradan zihinlerimize indi, yüreklerimize indi, şimdi yüreklerden de yürürlüğe inmesi lazım. İşte bu şekilde Hakk'a tilaveti, tilavetin hakkını da ancak bu şartlarda verebiliriz. Gelelim beşinci ayetimize. Ama önce bu dört ayeti kim tekrar edebilecek? Bir, Hac 74, Hakk'a Kadri. Hakkıyla tevhid 2 Hakka tukati. Hakkıyla takva 3 Haç 78 Hakka cihadi Hakkıyla cihat 4 Bakara 121 Hakka tilaveti Hakkıyla tilavet Hakkıyla Kur'an Şimdi bu dördünü gördükten sonra 5. ile inşallah sohbetimizi toparlıyoruz. <gülüyor> Hadid suresi ayet 27. Estainü billah. Thumma qaffayna ala aثارihim bi Ayet biraz uzunca. Ayeti baştan alıyorum ki ilgili cümleye gelince daha iyi anlaşılsın diye. Sonra onların izleri üzerine peş peşe ard arda peygamberler gönderdik. Kafeyna ard arda. Kafa kafaya. Türkçedeki kafadar da biraz buradan geldi. Kafeyna'dan geliyor yani. Hiç boşluk bırakmıyor Allah. Peygambersiz bırakmıyor. Gönderiyor. Yarın insanlar bize uyarıcı gelmedi gibi bir şeye sığınmasınlar diye. Ve kaffeyne bi'isa Meryem. Arkasında da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ateynehu'l incil. Ona incili verdik. Ve cehalne fi kulübillezine tebe'uhu. Ona tabi olanların ona uyanların, yani Hz. İsa'ya uyanların kalplerine ra'feten ve rahme, şefkat ve merhamet var ettik, yarattık, hasıl ettik. Hz. İsa'yı gönderiyor, ona İncil veriyor ve ona tabi olanların kalplerinde, merhamet, şefkat, rahmet hasıl ediyor Allah Azze ve Celle. Ve rahben niyetini Ancak onlar ruhbanlık yolunu seçtiler, rahiplik yoluna yöneldiler. Ma ketebnehe aleyhim, biz onlar üzerine böyle bir şey yazmadık. Illa ibtiga rıdwanillah. Fakat bunu yaparken tamamen Allah'ın rızasını esas alarak, Allah'ın rızasını isteyerek böyle bir yola yöneldiler. Yani ruhbanlık yoluna niçin seçtiler? Niçin girdiler? Allah rızası için yaptılar. Buraya dikkat ediniz. Femâ ra'avhâ hakkâ riayetihâ Yapmasına yaptılar. Seçtiler. Böyle bir sürece girdiler ama hakkını vermediler. Böyle bir iddiayla Böyle bir söylemle yola çıktılar. Fema raavha hakkı hakkıyla riayet etmediler. Şimdi bu biraz kapalı kaldı sanıyorum. Bu ayetle ilgili gelen tefsirlerde gelen bir rivayeti paylaşayım. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Hz. İsa aleyhisselam döneminde ona iman eden havariler vardı. Hazreti İsa'nın başına neler geldiğini biliyorsunuz. Ne işkenceler, ne sıkıntılar, ne eziyetler, ne çileler. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa Aleyhisselam'ı katına aldıktan sonra iman edenlere yönelik daha şiddetli baskılar oluştu. Ama o arada iman edenlerin sayısında da artış var. İşte o iman edenler, işkenceler, baskılar karşısında üç gruba ayrıldılar. Kendi aralarında üç gruba ayrıldılar. Bu baskılar, bu zulümler karşısında nasıl davranalım diye. Bir kısmı dedi ki, bu baskılar karşısında biz de cihat yolunu seçelim. Bu şekilde baskı altında yaşamaktansa şehit olur, Rabbimize ulaşırız. İkinci bir kısım dedi ki, savaşabilme gücümüz, imkanımız yok. Bu bile bile kendimizi ölüme sürüklemektir. Cihat yolunu, savaş yolunu değil, biz davet ve tebliğ yolunu tercih edelim. Daha da bir güçlenelim, ileride şartlar el verirse o zaman kıyam ederiz dediler. Üçüncü grup da şöyle dedi, bugünkü şartlarda ne cihat etmeye ne de davet faaliyetlerini yürütmeye imkanımız yok. Şimdilik kendimizi emin yerlere şöyle atalım, şu zor sıkıntı günleri savalım ve ileride güç imkanı elimize geçerse şartlarımıza uygun bir mücadeleyi sürdürürüz. Bunlar da ıssız dağlara, mağaralara, ormanlara, manastırlara çekildiler. Kendilerini ibadete verdiler, ruhbanlığa verdiler. Alabildiğine ibadete yoğunlaşmak. Ve bu şekilde Rabbimize kulluğumuzu arz etmek. İşte ayette ifade edilen... Ruhbanlık böyle başladı. Tamamen iyi niyetlerle, biraz da şartların getirdiği zorlamayla başladılar. Allah rızası arayışıyla böyle bir tercihe gittiler. Fakat zamanla o zulümler bitti. O ruhbanlığı tercih edenler ruhbanlığı bir meslek haline getirdiler. Artık onun getirisi de vardı. Din adamı sınıfını ihdas ettiler. Palazlandılar. O sektörden geçimlerini sağladılar. Şimdi gelelim. Cihat yolunu tercih edenler şehit oldular. Davet yolunu tercih edenler sürkünlere, zindanlara, eziyetlere maruz kaldılar. Ruhbanlık yolunu tercih edenler demin anlattığım gibi manastırlara, kiliselere, tenha yerlere çekildiler. Ancak iyi niyetlerle başladıkları ruhbanlığın hakkını vermedi fakat bir şey parantez açayım. Bu anlatılan sadece Hazreti İsa'nın dönemi ve sonrasıyla sınırlı bir olay değil. Bugüne taşmamız lazım. Bugün. İslami söylemlerle, iddialarla ortaya çıkan Müslümanlar, o iddiaların, o söylemlerinin arkasını getirmeleri lazım. Hakkıyla riayet etmeleri lazım. Ya da yapmayacakları şeyleri söylememeleri lazım. Büyük büyük laflar edip sonra arkasında altında esilmemek lazım. Bunu şunun için ifade ediyorum. Yarın Allah Azze ve Celle Ey iman edenler yapmayacağın şeyi ne diye söylersiniz. Şurada oturuyorsak şuranın hakkını vermemiz lazım. Hakkıyla riayet etmemiz lazım. Bir proje önümüze koyduk isek, bir hedef belirledik isek, verdiğin Allah'ın verdiği tüm gücümüzde yoğunlaşmamız lazım. Sürekli kulvar değiştirmenin, niyet değiştirmenin, fikir değiştirmenin anlamı yok. İstikrar lazım, istikamet lazım, ihlas lazım. Kararlılık lazım, tutarlılık lazım. Hakk'a riayeti. Hakkıyla riayet etmemiz lazım. İşte İslami sorumluluklar ve kulluk çizgisinde yüklendiğimiz, benimsediğimiz, tercih ettiğimiz alanda hakkını verebilirsek Allah önümüzü açıyor, bereketini veriyor, desteği, yardımı, rahmeti bizimle birlikte. Fakat hakkını vermediğimiz şeylerden dolayı önce kendimize haksızlık etmiş oluyoruz. Ve bir Müslümanın kendine yapabileceği en büyük haksızlık, demin de ifade ettiğim gibi büyük iddialarda bulunup, sonra çark etmesi, yan çizmesi, u dönüşü yapması. Bu yanlışa düşmemek lazım. Evet, şimdi beş ayetle neyin üzerinde durduk? Kulluğun hakkını nasıl vereceğiz? Bir, hakka kadriyle tevhidin hakkını vereceğiz. İki, hakka tukati ile takvanın hakkını vereceğiz. Üç, Hakka cihadi ile cihadın hakkını vereceğiz. Dört, hakka tilaveti ile Kur'an'ın hakkını vereceğiz. Beş, hakka riayeti ile sorumluluklarımızın, iddialarımızın hakkını vereceğiz. Beş kelime ile kendimizi yeniden kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız. Yeni bir hayat kuracağız. Ama bu beş kelime, bu saç ayağı üzerinden... Ancak sağlam, muhkem bir bina oluşturabiliriz. Muhkem bir yapı oluşturabiliriz. Yapılanmalarımızı, mücadelemizi, tebliğimizi bununla sağlamasını yapar sağlamlaşacak. Nedir bu kelime tevhid? takva, cihat, tilavet, riayet. Bunlarla binamızı kurduğumuz zaman esen fırtınalar, depremler, kasırgalar, seller bizi etkilemeyecektir. Çünkü çürük zeminde inşanı yapmış, kurmuş olmuyorsun yani. Zemin etüdünü iyi yapmış oluyorsun. Kaç şiddetinde depremler gelirse gelsin inşallah buna karşı kulluğumuz alabildiğine sağlam olmuş olacaktır. Fakat bunlardan birini atlarsak, ihmal edersek, ıskalarsak ayaklarımızın üzerinde duramayız. Şimdi bunları özellikle anlatmamın sebebi şu. Bunlarla kendimizi tamamlayacağız ki toplum içerisine çıktığımızda ayaklarımızın üzerinde durabilelim. Kaygan zeminlerde kaypaklaşmayalım. Korkaklaşmayalım. Kendimize yabancılaşmayalım. Kararlı ve tutarlı bir şekilde hedefe yürüyebilelim. Bugün özellikle İslami mücadelesi olan, iddiası olan, iddialı olan İradesi olan birçok kardeşimiz yola çıktıktan sonra sabit kadem olamadığını görüyoruz. Ve şu duayı sürekli yapmamız gerekiyor. Rabbena la tuzih kulubena. Kalplerimizi kaydırma. Ve tebbi teqdamena. Yani kalplerimizin ve ayaklarımızın kayma riski her zamandan daha fazla. Modernizm çünkü insanları lightlaştırıyor, laçkalaştırıyor. Liberalizm gittikçe bizi bireyselleştiriyor, bencilleştiriyor, dünyevileştiriyor. İşte liberalizmin çözücü, eritici, bozu, bozucu olumsuz etkilerine karşı bu 5 kelimeyle kendimizi koruma altına almamız lazım. Direncimizi, bilincimizi, inancımızı bununla muhkemleştireceğiz. Eğer direnç noktasındaki aşınmaların, bocalamaların, tereddütlerin, vesveselerin, korkuların, karamsarlıkların, kasvetlerin esiri düşüyorsak, bu 5 noktadan kelimeyle yeterince beslenmediğimiz için. Bunu özellikle önemsiyorum. Ayaklarımızın sağlam basması lazım. Bizim öncü örnek ve özne kimliğimizle şahitliğimizi sürdürmemiz lazım. Maalesef bu konuda dediğim gibi kayıplarımız çok, firelerimiz çok, zayiatlarımız çok. Yol zayiatı neden çok? Çünkü yola çıkarken dinamiklerimiz zayıfsa, güçlü bir şekilde beslenmiyorsak, tereddütler, bocalamalar bizi hırpalayacak, bizi çürütecektir. Eğer bu ayetler inşallah hafızanızda, gündeminizde, gönlünüzde yerini almıştır diye düşünüyorum. Bir anımla bitireyim. Bunları teorik olarak anlatırken, iki hafta önce bir Afrika ziyaretimiz olmuştu. Orada tanıştığım bir Müslümanın bu dinamiklerle nasıl bezendiğini gördüm. Yani kulluğun hakkını, davetin hakkını, mücadelenin hakkını verme noktasındaki gayretlerine şahit oldum. Onu da kısaca inşallah sizlerle paylaşayım o şekilde bitireyim. İki hafta kadar önceydi birkaç arkadaşla Afrika'nın Sierra Leone diye ülkesine gittik. Belki ismini çoğunuz yeni duyuyorsunuz. Batı Afrika'da Atlas Okyanusu'nun kenarında küçük bir ülke. 6 milyon kadar nüfusu var. 1961'li yıllara kadar İngiliz sömürgesi olarak kalmış. 61'den sonra bağımsızlığını almış ama dünyanın en fakir ülkesi. Fakat ilginç olan dünyanın en zengin elmas yataklarına sahip olan bir ülkesi. En zengin elmas yatakları en fakir ülke. Çünkü İngilizler giderken elmas yataklarına 100 yıllığına kiralamış el koymuşlar. Korkunç bir fakirlik var. Ülke nüfusunun %60'ı Müslüman, %30'u %30 Hristiyan, %10'u animist dediğimiz böyle yerel kabile dinleri. Fakat bir şey daha ekleyeyim. Şu an %30 Hristiyan nüfus var ama 40 sene önce ülkede Hristiyan nüfus %5 imiş. Bugün %30'lara çıkmış. 40 yılda misyoner faaliyetleri, kilise faaliyetleri işi nereden alıp nereye getirmişler? Korkunç bir tablo. Şaşırdım nasıl böyle olur? İki sebep. Bir halkı korkunç fakirleştirmişler, iki cahilleştirmişler. Adım başı kilise rastiyosun. Kiliselerin kurdukları hastanelere, okullara, kültür evlerine rastiyosunuz. Tüm Hristiyan mezhepleri o ülkede cirit atıyor. Müslümanları Hristiyanlaştırmak için. Tabi çok insana sıkıntı veriyor. Bir toplumun bu kadar kısa sürede Hristiyanlaştırabileceğini insan hiç tahmin edemezdi. Görmeyinceye kadar. O sıra İslami çalışmalarıyla adından çok bahsedilen birinden bahsettiler o ülkede. Dedi ki ya buraya kadar gelmişken bu Müslümanla tanışalım. Bir akşam otelimize davet ettik. Geldi. Benden 10 yaş kadar küçük. İsmi Brother Musa. Biz birader Musa diyoruz. Zenci dedi kardeş şu bu ülkedeki faaliyetlerini bize anlatır mısın? İsmini çok duymuştuk. Anlatmaya başladı. O ülkede Hristiyanlara karşı İslami davet faaliyetlerini nasıl sürdürdüğünü. Dedi ki ben Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem babam beni kilise okullarına gönderdiler. Kısa sürede okulda başarıyla bitirdim. Kilise benim zeki, çalışkan, aktif olduğumu görünce benimle özel ilgilendi. Rahip yapmak için. Ve kısa sürede okul sürecim tamamlandı, rahip oldu. O zamanki ismim Mark Muzis Bangura. Benim yetenekli olduğumu görünce daha sonra... Nijerya'ya evanjelist eğitimi almam için, evanjelistler de Hristiyanlığın bir mezhebi ama en radikal, en aşırı, tutucu ve İslam'a en saldırgan olan bir mezheb. Nijerya'ya gönderiyorlar. Orada da evanjelist eğitimi aldım, döndüm geldim, bu defa beni Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderdiler. Orada da şey programına ben tabi tutular. Müslümanlarla nasıl mücadele edilir? Müslümanları Hristiyanlaştırma teknikleri, yollarıyla ilgili 6 ay orada eğitim aldım. Döndüm, geldim ve kısa sürede çok aktif bir rahibim. Birçok yere beni görevlendiriyorlar. Müslümanları Hristiyanlaştırma da çok başarılı. <gülüyor> Alabildiğine yoğun bir misyonelik faaliyetim. Ama bir gece bir rüya gördüm. Rüyamda biri beni İslam'a davet ediyor. Önce dedim ki herhalde şeytan rüyama girmiş. Beni dinimden soğutmaya çalışıyor. Peki itibar etmedim. Fakat ilginç olan belli aralıklarla aynı rüyayı tekrar tekrar görüyorum. Sonra tedirgin olmaya başladım. Kafam karışmaya başladı. Ya bu rüya niye benim peşimi bırakmıyor yani? Ben kurtulmak istiyorum. Ama bir türlü etkisinden kurtulamıyorum. Sanki rüyadaki genç gündüzde peşime takılmış gibi bir hale girdim. Bir gün dedim ki, şurada Müslümanların bir cami imamı var. Ona gideyim bir de bu rüyayı onunla paylaşayım. Gittim, o Müslüman alime dedim ki, böyle böyle bir rüya olayı bende var. Ve rüya peşimi bırakmıyor. Sen bunu nasıl yorumlarsın? O Müslümanların alimi bana dedi ki, ya sen... Ne şanslı, ne iyi bir adamsın. Allah seni doğrudan İslam'a davet ediyor. Araya hiç kimseyi sokmadan, hiçbir insanı bulaştırmadan doğrudan seni İslam'a da sen hala ne bekliyorsun, neden Müslüman olmuyorsun? Onun yorumu diyor, biraz beni etkiledi, gittim eve düşündüm. Gerçekten bugüne kadar kimse cesaret edip de karşıma çıkıp da beni İslam'a davet etmedi ama rüyada ısrarla beni İslam'a davet ediliyor. Uzun bir muhakemeden sonra Müslüman olmaya karar verdi. Bir cuma günü önce ismimi değiştirdim. Muzis olan ismimi Musa yaptım. Kılık kıyafetimi değiştirdim. Mahalle ülke kıyafetini giydim. O günde başkentte Hristiyan papazların üst düzey bir toplantısı var. Benim de oraya katılmam lazım. Yeni kisvemle kıyafetimle kalktım. Papazların toplantısına gittim. Onların haberi yok. Baş psikopos benim içeri girince dedi ki bugünkü oturumu sen yönet, notları da sen al. Bazıları da bana takıldı elbiselerin farklı görünce bugün nostaljik takılmışsın gibisine. Ben de sözü alır almaz ilk cümleyi şöyle kurdum. Bugün saat 14 itibariyle ben artık ne rahibim ne evangelistim ne de hristiyanım ben bir Müslümanım. İsmim de Musa. Bir şok diyor oluştu tabi yani. Ortalık çakşıdı. Önce anlam veremediler. Kimileri dediler ki ya bırak şu soğuk şakaları da gündeme geçelim. Kimi dedik ki, ya sen kafayı mı sıyırdın? Biri dedik ya sen cin mi çarptı? Başka bir dedi ki, şeytan mı sana musallat oldu? Diğer biri dedik ya depresyona mı girdin? Nedir bu senin halin? Yani? Kimse benden böyle bir şey beklemiyor. Ben olduğu gibi anlattım rüyamı, kararımı ve Müslüman kimliğimi orada inan ettim. Hem de papazların üst düzey toplantısında. Onlar böyle şok içerisindeyken ben hadi bana müsaade ben eve gidiyorum. Peşime iki tane papaz taktılar. Evime kadar ya sabaha kadar benimle o sen nasıl bu hale geldin? Ne oldu sana? Sana nasıl yardımcı olduğumuzu nasıl kurtarabiliriz seni? Yani? Sabaha kadar uğraştılar ümitleri kestiler. Sabah dediler ki biz bunu kaybettik. Ellerini çektiler benden. Eşimi benden aldılar. Arabamı aldılar. Evimi aldılar elimden. Sen papazken bunlara sahip oldun, Müslüman oldun. Bunlar üzerinde hiçbir hakkın yok. Sonra oturmuşlar kilise üst düzey benimle ilgili karar verecek buna nasıl davranacağız orada öz abim şu teklifi götürmüş bu benim kardeşim ne kadar zeki ne kadar aktif başarılı olduğunu en iyi ben bilirim eğer bunun işini bitirmezseniz yok etmezseniz yarın bu hristiyanların başına bela olur annem bana haber gönderdi başının çaresine bak senin durumun ba ilgili on tehlikeli diye ben de kaçtım ülkedeki Müslüman alimlerin lideri Şeyh Mustafa'nın evine sığındım üç ay onun evinde saklandım her yerde beni arıyorlar beni bitirmek için üç ay sonra Şeyh Mustafa hükümet yetkililerine kilise yetkililerine mektup gönderdi. Şimdiye kadar bu ülkede nice Müslümanları Hristiyan yaptığınız sesimiz çıkmadı. Bir, bir rahip Müslüman oldu diye peşini bırakmıyorsunuz. Eğer bu adama en ufak bir zarar gelirse bu ülkede din savaşı ilan ederiz. Bunun üzerine benden vazgeçtiler, önüm açıldı. İndim bu defa İslami kimliğimle davet faaliyetlerine başlayacağım. Nereden başlayayım dedim rahipliğe başladığımda ilk rahipliği yaptığım köyde dedim başlayayım. Madem rahipliği o köyde başladım İslam'a da tavrıta da başlayayım. Köye gittim diyor. Daha önce o köyü Hristiyan yapan benim diyor. Bu defa onları İslam'a çağırdım diyor. Bir günde 37 kişi Müslüman oldu diyor. Bu defa yakama yapıştırırlar. Biz cami isteriz. Madem bizim dinimizi değiştiğinde Elimde para yok, pul yok, bir şey yok. Şimdi bunları nasıl cami yapacağım diyor. Yani. Sonra döndüm. Bu ülkede İslam'ın daha etkin yayılması için işe papazlardan başlamam gerektiğine karar verdim. Eğer papazlar Müslüman olursa halk etkisine kalacak. Bunları peki hangi yöntemle davet edebilirim? Nasıl etkili olabilirim? Tuttum, ülkenin her tarafına tüm papazlara haber gönderdim istiyorsanız halkın önünde radyoda televizyonda açık alanda düellolar yapalım. Siz gelin Hristiyanlığı savunun, ben İslam'ı savunayım. Hakemler olsun, jüriler olsun. Siz beni yenerseniz ben tekrar Hristiyan olacağım. Ben sizi yenersem siz Müslüman olacaksınız. Ve bu şekilde Papa bu şekilde papazlarla düello sürecini başlattık. Dedim ki ya Musa sen çekinmedin mi ya? İnsan hal bu, tıkanır, zorlanır, unutur, şu olur, bu olur. Sen nasıl ben Hristiyanlığa tekrar dönerim diyebildin. Asla böyle bir şey gelmedi, bir Müslümanın yenilebileceğini diyor. Öyle bir özgüvene sahip ki yani, müthiş bir şey yani. Öyle bir ihlas var ki, hakka tukatih, tam bir tezde. Ve şimdiye kadar bu yolla 613 tane papaz Müslüman oldu diyor. 613 tane papaz. Peki halka yansıması nasıl oldu? Ve elhamdülillah bunun üzerinde şu ana kadar 5.115 kişi Müslüman oldu. Diyor. Şimdi buna anlatınca dedim ya Musa biz Türkiye'de Müslümanlara İslam anlatamıyoruz. Sen burada Hristiyanlara İslam'ı nasıl anlatıyorsun bunu nasıl? Yola çıktığımda şunu ya Rabbi benim vesilemle buna hidayet nasip et diyorum. Allah da beni mahcup etmiyor. Diyor. Dua mı ediyorum yola çıkıyorum. Ben İncil'i çok iyi biliyorum. Hristiyan'ı çok iyi biliyorum. Onların çelişkilerini de çok iyi biliyorum. Onların sahasından gidiyorum diyor. İncil üzerinde tartışmalar başlatıyorum diyor. ...testis akidesini... ...hepsini diyor... ...çelişkilerini önlerine koyuyor... ...ancak dedi... ...benim gibi Müslüman olanlar... ...Müslüman oldukları zaman... ...hanımlarını, evlerini... ...eşyalarını ellerinden alıyorlar... ...sadece Müslüman olmalarıyla kalmıyor... ...bu defa bunlara iş lazım... ...ekmek lazım, aş lazım, eş lazım... ...bunların da sorunlarıyla ilgilenmem lazım... Bunun için bir teşkilat kurdum, vay İslam, neden İslam? Ve şu an onların bu sorunlarıyla da ilgilenmem lazım. Ve ilginç bir şey söyledi. Şu an benim evimde yeni Müslüman olmuş gidecek yeri olmayan elli tane misafirim var dedi. Dedim işin bereketi buradan geliyor, paylaşmasını biliyor oturuyor yani fakir bilece ama paylaşmasını biliyor. Dedi ki yarın bir düğünümüz var sizi davet etsem gelir misin? Hayır geliriz dedik. Bir gün sonra gittik. 10 tane yeni Müslüman olmuş bekarı, 10 tane gelin bulmuş evlendiriyor. Bir gün de <gülüyor> dedim ya Türkiye'de öyle evlilik kolay değil yani. Yıllar alıyor. Beğenecekler şu olacak, bu olacak. Çok sade. Biz de gelinlere hediyeleri taktık. Ama o kadar sade, ensar, muhacir kardeşliği böyle gözümün önüne ne kadar rahat yani. Geldiği zaman otele yanımıza, yanında iki tane genç vardı. Onlarla tanıştırdı. Bu ikisi de yakın zamanlara kadar rahipti, yeni Müslüman oldular. Ama böyle o e, siyah derilerle o kadar mütevazi, o kadar hoş bir haller var ki bir ara sordum, dedim ki Sadece Hristiyanlara mı tebliğ götürüyorsunuz böyle toplumun diğer kesimlerine yönelik çalışmanız var mı? Var dedi. Ateistlere İslam'ı götürdük ve şu ana kadar 300 civarında ateist İslam'a döndü. Yani. Yakın zamanlarda da uyuşturucu bağımların olduğu mekanlara gettoları gittik. Orada şimdi tebliğ fatihlerini başlattık. Genç kızların fuhuş bataklarına düştüğü yerler vardı. Oralara tebliğ götürdük. 32 tane kız tövbe etti İslam'a derdi. Ama anlatırken o kadar böyle doğal anlatıyor ki. Ha dedi pazar günü de Kenema diye bir şehir var. Orada çetin bir papaz varmış. Oradaki Müslümanlar haber gönderdiler. Onunla düelloya gidiyorum dedi. Dedim ya biz de gelsek olur mu? Bu papazlarla nasıl işi hallediyorsun? Buyurun gelin dedi. O önden çıktı gitti. Ha Çıkacağı zaman baktım bir sıkıntısı var. Şunu ekleyeyim. Yıllarca bu davet çalışmalarını bir motosikletle sürdürmüş. Ülkenin bir başından bir başına. İhaha duymuş bir araba parası göndermiş. Gittiğimizde taksisi artık vardı. Ama şimdiye kadar bir Motosikletle bu faaliyetleri sürdürüyor. Ön, ha baktım sıkıntısı var. Önce söylemek için sonra söyledi. Keneme uzak bir şehir. Benzin parası yok. Nasıl gideceğiz diye düşünüyor. Benzin parasını karşıladık. Onlar yola düştüler. Biz de dedik ki inşallah gelip katılalım. Yola çıktık. Nasip bu. Yolu yarıladık. Bir trafik kazası yaşadık. Bizi Aldılar, tekrar başkente, hastaneye döndük, otele döndük, şeye katılamadık. Ama aklımız, fikrimiz Musa'da. Musa Bangura, acaba ne yaptı papaz da? Bir gün sonra çıktı, geldi, merakla sorduk Musa nasıl oldu, ne yaptın? Biraz zor oldu ama onu da hallettik dedi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl hallettiniz? Papaz yüksek ihtisas yapmış biri. Orada da bir tarafta Hristiyanlar toplanmışlar, bir tarafta Müslümanlar, jüriler, heyetler kurulmuş. Düello devam etti, sonuçta o kaybetti. Ben kazandım, papaz Müslüman oldu, Hristiyanlar ayaklandılar. Dediler ki bu işte şike var. <gülüyor> Müslümanlar papazı kaçırdılar, evlerine götürdüler. Oradan akşam namazını camiye gittik, camide kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Beni de diyor, Hristiyanlar bir zarar verirler diye polis güvenlik güçleri, işte eskortlarla şehrin dışına çıkardılar. <gülüyor> ben de geldim buraya. Ama dedi benim de aklım, fikrim papazdan sonra cemaatinden acaba kaç kişi Müslüman olacak? Şimdi ben de onu merak ediyorum dedi. Kaç kişi Müslüman olacak? Diye. Öyle bir özgüven var ki, inşallah bu memlekette papaz bırakmayacağım diyor hepsini Müslüman yapacağım. Arabaya da sahip oldu ya direksiyona geçti. Sierra i sonraki hedefim Liberya diyor. İslami tebliğe bitişik bir ülke oraya götüreceğim diyor. Şöyle düşündüm ya Allah için tüm benliğinle yüreğinle kendini ortaya korsan davetin hakkını versen Allah ne kapıları açıyor. Bir ara sordum dedim ki bu süreçte böyle üzüldüğün, sıkıntı duyduğun başına şeyler geldi mi? İki şey anlattı. Bir, dedi bir ara Güney Afrika Cumhuriyeti'nden meşhur bir papaz geldi Sierra Leone'ye. Dedim ki bununla düello yapalım. Haber gönderdik, anlaştık. Başkentin en büyük statyomu tutulacak, tüm halk toplanacak. O halkın önünde düello yapacağız. Ancak statyumun ve o programın masrafı 12 milyon oranın parasıyla bir masraf çıktı. Anlaşmaya göre yarısını Hristiyanlar yarısını Müslümanlar ödeyecek. Sağ koştum, sola koştum Müslümanlar perişan, fakir. Bir Hristiyan çıktı dedi ki hadi 8 milyonu bizden 4 milyonu siz getiriniz. Maalesef 4 milyonu temin edemediğimiz için program gerçekleşmedi kaçırdım dedi. İkinci üzüldüğüm şey de şu. Binlerce Hristiyan'ın Müslüman olmasına vesile oldum ama hala annem babam Hristiyan'ı ona yanıyorum dedi. Aileme etki edemedim dedi. Anladım ki hidayet gerçekten. Allah'landır yani. Siz çok çırpınabilirsiniz. Ama sonucu belirleyecek olan Allah Azze ve Celle.ülasya gençler, Musa Bangura'yı unutmayın. Eğer davet noktasında size bir rol model lazımsa, yaşayan bir rol modelle sizi bu şekilde tanıştırdım. Nasib olsa Türkiye'ye davet etmeyi düşünüyorum. Gelirse benim yerime burada onun olmasını özellikle. Düşünüyorum. Rabbim gayretlerimizde bizlere muvaffakiyet versin. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Teşekkür ederim.